Merhabalar, Sesler ve Renkler'de bugün biraz yalnızlıktan ve yalnızlık kavramında Orhan Pamuk'un son kitabı Kafamda Bir Tuhaflıktan bahsedeceğiz. E, girerken dinlediğimiz parça Bize'nin 1863 yılında annesinin erken ölümünden sonra girdiği depresyonla yazdığı İnce Avcılarından e, Nadir'in ayriyasıydı. Ee, operanın konusu Seyland'a geçiyor. Oldukça egzotik bir ortamda geçiyor. Ee, bu egzotiklik melodilere de yansıyor. İki ince avcısı delikanlının genç ve güzel e, dindar bir kıza olan Aşkı ve bu üçünün yaşadığı trajediden bahsediyor opera. Nadir'in Aryası literatürdeki en zor tenor Aryası olarak kabul ediliyor. Je crois entendre tant Sonunda bir tenörü bile aşan tiz bir doğu verilmesi gerekiyor ve çoğu de tenor bunu beceremediği için bunu atlıyorlar. Nikolai Geda hakkını vererek bunu söyleyenlerden bir tanesi. İkincisi de bizim dinlediğimiz versiyonu yani Alan Venzo versiyonu. Schopenhauer yaşam bilgeliği üstüne aforizmalarda. Aristoteles'in laf arasında söylediği bir cümleyi tüm yaşam bilgeliğinin en başta gelen kuralı olarak kabul ediyorum der. Zevkin değil, acısızlığın peşine düşer akıllı kişi. Ya da akıllı kişi hazı değil acısızlığı erek edinir. Bunun doğruluğu tüm hazın, tüm mutluluğun özünün negatif, acınınkinin ise pozitif olmasından geliyor. Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız nedenli dar ise o denli mutlu oluruz. Nedenli geniş ise o denli sıklıkla kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür. Kendine yetmek, kısacası kendi olmak kuşkusuz mutluluğumuz için en yararlı niteliktir. O halde yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez. Kişi ancak yalnız olduğunda özgürdür çünkü Toplumculuğa ayrıca yan yana duran insanların birbirlerini tinsel olarak ısıtması diye de bakılabilir. Tıpkı çok soğuk bir havada bir araya sıkışmakla bedenlerini ısıtmaları gibi kendisinde epey tinsel sıcaklık bulunan kişinin yalnızca bu tür kümeleşmelere gereksinimi yoktur. Yalnızlık bütün olağanüstü kafaların yazgısıdır. Onlar bu yalnızlıktan zaman zaman yakınsalar da ehvenişer olarak hep onu seçeceklerdir diyor yaşam bilgeliği üstüne aforizmalarda artılır Schopenhauer. Joaquin Rodrigo Vidre klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü dinlemekte olduğumuz Rodrigo'nun gitar konçertosu olarak da bilinen Concierto de Aranjuez'in bestecisi. Aranjuez eski İspanyol krallarının eğlence saraylarına verilen isim. Rodrigo da Konçertosunun genel yapısı içinde bu eğlencelerin tasvirini hayal etmiş. Erken yaşta kör olan sanatçının e, bu tasvirleri e, ve eserlerini e, derin bir yalnızlıkta verdiği tarihe geçiyor. Başta da söylediğim gibi yalnızlık e, kavramı dahilinde kafamda bir tuhaflıktan bahsedeceğiz bugün. Orhan Pamuk'un kafamda bir tuhaflıkta bir bozacının yaşam öyküsüyle birlikte 1960'lardan 2012'ye İstanbul'un yaşadığı kentsel ve toplumsal değişimi anlattığını biliyoruz. Orhan Pamuk bir İstanbul romancısı ama şimdiye kadar İstanbul'u tüm coğrafyasıyla, tüm yaşayanları ve sınıflarıyla kuşatan, kapsayan romanlar yazmamış. Onun ana mekanı Nişantaşı ve çevresi daha ziyade. Kahramanlığının gittiği kadarıyla Cihangir ve Beyoğlu Varlıklı insanların, zenginlerin romanlarını yazıyor. Ee, Orhan Pamuk kafamda bir tuhaflıkta, e, Aralık 2014'te YKY'den çıktı. İlk kez yoksulları anlatıyor. Üstelik roman, Nişantaşı gibi varlığı bilinen bir semtte değil, Kurmaca iki Mahallede, Duttepe ve Kültepe'de geçiyor. Bu Kurmaca iki Mahallenin dışında tüm İstanbul yeni kurulan mahalleleriyle birlikte var olan gerçeğe uygun olarak anlatılıyor. Orhan Pamuk bu mahalleleri gerçek adıyla anmaması, e, örneğin tarif ettiği konumlara uygun olarak Gültepe ya da Seyrantepe dememesi, bunun yerine Kültepe kullanması, gerçeğe ne kadar uygun diye gereksiz tartışmalar açılmasını istememesinin yanında köyden kente göçün, önce gece kondulaşma, sonra da kentsel dönüşüm adı altında apartmanlaşma aşamalarını anlatırken birçok mahallenin ortak niteliklerini taşıyan birer simge olarak Ele almak istemesi olabilir. Roman geleneksel edebiyatımızda sıkça işlenmiş, dinler e, tarihinden de anımsadığımıza benzer bir öyküyle başlıyor. Kahraman Mevlut'un evlilik öykülerinde Hz. Yakup'un evlenmesinin öyküsüne bir gönderme olduğunu düşünüyor. Metin Celal e, 14 Ocak 2015 e, tarihli Cumhuriyet'teki yazısında. Hz. Yakup dayısının iki kızından küçüğü Rahel'e aşık olur, evlenmek ister. Dayısı yedi yıl karın tokluğuna çalışırsa Rahel'i onunla evlendireceğini söyler. Yedi yıl sonra evlilik zamanı gelince dayı bir şölen verir. O gece büyük kızı Lea'yı eş olarak Yakup'a gönderir. Yakup geceyi birlikte geçirdiği kızın Rahel olmadığını ancak sabah anlar. Dayısına neden böyle yaptığını sorduğunda ablası varken küçük kardeşle evlenemeyeceği cevabını alır. Yakup bir yedi yıl daha çalışır ve Rahel'le de evlenir. Romana dönersek Mevlut amcasının oğlu Korkut'un düğününde gördüğü ve sadece bir an bakışlarının buluşabildiği gelinin kız kardeşine tutuluyor. Ve onca yıllar karşılıksız mektuplar yazıyor. Sonra da bu kızı bir gün köyünden kaçırıyor. Kaçırdığı kızın gözlerine tutulduğu kız değil de ablası olduğunu anlıyor. Ama kızdan soğuyacağına kaderine razı oluyor ve mutlu bir evlilikleri oluyor. Tek sorun kız'a mektup yazma ve kızı kaçırma sürecinde kendisine yardımcı olan amcasının küçük oğlu Süleyman'ın tüm gerçekleri bilmesi ve bir gün açıklayacak olması. Bu sorun Mevlut'un kafasındaki tuhaflığın en önemli nedeni. Peki Mevlut'un gerçekten de kafasında bir tuhaflık var mı? Varsa kitabın başında bir iki kez söylenmesine rağmen bu hali romana neden yansımıyor? Mevlut yaşadıklarına razı, hırsları ve tutkuları olmayan Huzuru bozulmasın diye insanların suyuna giden sadece ile sadece solcu ile solcu olabilen sıradan biri olarak kalıyor. Mevlüt'ün ve Roman'ın diğer kahramanı Ferhat'ın bazı davranışlarının Masumiyet Müzesi'nin Kemal'i hatırlattığını, Kara Kitabın gazeteci Celal'ine açık göndermeler yanında Mevlüt'ün ve Ferhat'ın sadece bir kez gördükleri kadınlara tutulup izlerini sürmeleri, takip etmeleri gibi önceki romanlara göndermelerde olduğunu belirtmeliyim. Metin Celal'in Cumhuriyet'teki yazısından bir bölüm okuduk. Şimdi dinlemekte olduğumuz parça, Minimal Müziğin Büyük Ustası, duyguların ve düşüncelerin ortak dilde bulunduğu şiirler gibi besteler yapmış biri. Eric Saté, müzik tarihinin en güçlü espri anlayışına sahip olan sanatçılardan da biri. Nozien'i dinliyoruz. Nozien, Ravel tarafından formsuzlukla suçlanmış. Bunun üzerine de Erik Satie parçasına armut formundaki parça olarak tekrar isim vermiş. Yine yalnızlıkla ilgili bir parça olduğunu müzik tarihçileri söylüyor. Erik Satie'nin Nozien'ini dinliyoruz. Şu an çalmakta olan parça Mozart'ın e, Piyano Konçertosu 21 numaralı ikinci bölümü dinleyerek girdik. Üç e, aydır e, yani roman e, satışa sunulduktan sonra geçen üç ay içerisinde 20'ye yakın e, değişik kaynaklardan romanla ilgili eleştiri okuduk. E, bunların içerisinde benim e, kayda değer bulduğum Romanı e, okurken bakış açılarından yararlandığım özellikle üç tanesi var. Bir tanesi Semih Gümüş'ün e, Radikal Kitap'ta yazdığı e, Ocak ayının başında yayınlanan Büyük Bir Değişimin Romanı isimli eleştirisi. İkincisi e, Doğan Hızlan'ın İstanbullu bir okurun bir İstanbul yazarına dair notları. O da sanırım Ocak başındaydı. Üçüncüsü ve bunlara göre, diğerlerine göre en son yayınlanan Murat Gülsoy'un ''Kafamda Bir Tuhaflık. Peki ama nedir bu tuhaflık?'' T24'ün yeni kitap kültür kritik ekindeki K24'te yayınlanan eleştirisi. O da 4 Şubat'ta yayınlandı. Murat Gülsoy'unkiyle başlamak istiyorum. Diyor ki, 17 Haziran 1982 Perşembe gecesi Mevlüt Karataş arkadaşının kamyonuyla sevdiği kızı kaçırırken tuhaf şeyler düşünüyordu. Çamurlu, dar yolun kıvrımlarında yavaşlayan kamyonun lambaları, kayaları, ağaç hayaletlerini, belirsiz gölgeleri ve esrarlı şeyleri gösterdikçe Mevlüt bütün bu harikalara, onları hayatının sonuna kadar unutmayacağını iyi bilen birinin yoğun dikkatiyle bakıyordu. Daracık yolla birlikte bazen kıvrıla kıvrıla yükseliyor, derken iniyor, çamurlar içinde kaybolmuş bir köyün karanlığı içerisinden hırsız gibi sessizce geçiyorlardı. Köylerde köpekler havlıyor, sonra gene öyle derin bir sessizlik başlıyordu ki, mevlüt tuhaflık kendi kafasında mı, dünyada mı çıkaramıyordu. Karanlıkta efsanevi kuşların gölgelerini gördü acayip çizgilerden yapılmış anlaşılmaz harfleri, yüzyıllar önce bu ücra yerlerden geçmiş şeytan ordularının kalıntılarını gördü. Günah işledikleri için taş kesilenlerin gölgelerini gördü. Bir düğünde uzaktan hayal meyal gördüğü, inanılmaz güzellikteki gözlerinin büyüsüne kapılarak yıllarca mektuplar yazdığı kızı kaçırdığını sanırken, aslında onun daha az güzel olan ablasını kaçırdığını, bir şekilde tuzağa düşürülmüş olduğunu anlaması uzun sürmeyecektir. Ancak Mevlüt, bizi yani onun macerasını izleyen meraklı gözlerin sahiplerini şaşırtacak, bu yanlışlığı mesele etmeyecek ve mutlu olacaktır. Nasıl kandırıldığını anlamayışını, adını bile bilmediği bir kıza mektuplar yazıyor oluşunu, hatta tüm başına gelenleri kafasındaki tuhaflığa yoracaktır. Peki ama nedir Mevlüt'ün kafasındaki tuhaflık? Mevlüt'ün kafasındaki tuhaflığın ne olduğu sorusu aynı zamanda Mevlüt'ü, Orhan Pamuk romanının kahramanı yapan özellik nedir sorusunu da içeriyor. Çünkü roman karakterinin en belirgin özelliği hikayelerini şekillendirme gücüne sahip olmalarıdır. Romanın dünyasını oluşturan başat unsur, karakterdir. Romancının amacı unutulmaz ve eşsiz karakterler yaratmak ve onlar aracılığıyla dünyayı ve yaşamı yansıtmaktır. En azından belirli bir roman anlayışı bu tarzda bir karakter kurgusunu işaret eder. Orhan Pamuk romanlarında da unutulmaz karakterlere rastlarız. Cevdet Bey ve oğullarının Üç Kuşağı, Sessiz Evin Kişileri, Benim Adım Kırmızı'nın Nakkaşları, Beyaz Kalenin Efendi ve Kölesi, Karın Kası, Kara Kitabın Galibi, Celali, Masumiyet Müzesi'nin Kemali ve diğerleri. Oysa Mevlüt'ün yaşamını okumaya başladığımız ilk andan itibaren onun bu alışa gelmiş karakterlere benzemeyeceğini sezmeye başlıyoruz. Orhan Pamuk Harvard Üniversitesi'nde verdiği dersleri derlediği Saf ve Düşünceli Romancı adlı kitabında 19. yüzyıl romancılarının pozitivizminin etkisiyle kendilerini modern insan ruhunun sırlarını araştırmakla yükümlü hissederek çağlarını temsil eden tutarlı kişilikler ve gelişmiş karakterler yarattıklarını söyledikten sonra şöyle bir sonuca varır. Roman sanatının temel derdinin hayatı doğru temsil etmek olduğuna inandığım için doğrudan söyleyeyim. İnsanlarda, romanlarda, özellikle 19. ve 20. yüzyıl romanında gösterildiği kadar karakter yoktur aslında. Bu satırları 57 yaşımda yazıyorum. Kendimde de romanlardaki gibi, Avrupa romanlarındaki gibi mi demeliyim, bir karakter görmedim hiç. İnsan karakteri hayatlarımızın şekillenmesinde, Batı romanında ve özellikle de edebi eleştiride gösterildiği kadar önemli de değildir. Romancıların ilk amacı olması da yaşadığımız hayata uygun değildir. Öykü ya da roman yazarken canlı bir karakter yaratmanın en güzel yanı karakterin gelişimiyle olay örgüsünün birlikte açılması ve okura izleyebileceği güvenli bir yol sunmasıdır. Modernistlerle birlikte bu yaklaşım çok ciddi şekilde eleştirildi, sarsıldı ve bunun sonucunda kimi zaman okunması zor metinler ortaya çıktı. Peki roman karakterleri eskiden atfedildiği kadar önemli değilse Nedir önemli olan pamuğa göre? Saf ve düşünceli romancıdan okumaya devam edersek ama evet bir karakter sahibi olmanın tıpkı Rönesans sonrası resimde bir üslup sahibi olmak gibi modern dünyada kitlelerden diğer insanlardan farklı olmak gibi itibarlı bir yanı da var. Ama roman kişisinin karakteri değil içinde yaşadığı manzaraya yerleşmesi, olaylar ve şeylerle çevrilmesidir belirleyici olan. Beethoven'ın Piyano Sonatasına geçtik, Apassionata, 23 numaralı F minör kayıt bu, bir Glenn yorumu şu an dinlediğimiz. Gülsoy'un T24'teki yazısına devam edecek olursak kafamda bir tuhaflık romanının baş karakteri da 69'dan 2012'ye kadar gittikçe artan bir hızla değişen, dönüşen ve büyüyen İstanbul manzarası ile çevrilidir diyor. Ancak bu İstanbul daha önceki pamuk romanlarından farklıdır. Örneğin başrolde Boğaziçi yoktur. Mevlüt babasıyla Haydarpaşa garına gelip oradan Kareköy vapuruna binerken akşam karanlığında görecektir Boğaz'ı. Deniz, rüyalar gibi karanlık ve uyku gibi derindi cümlesiyle tarif edilir Mevlüt'ün gözlerinden. Ancak Mevlüt denizle ya da boğazla bir ilişki kurmaz. Onu saracak olan İstanbul'un karanlık sokaklarıdır. Yaşam mücadelesi vermek üzere Anadolu'dan gelenlerin şehirde kendi elleriyle yaptıkları gece kondularla dolu mahalleler ya da gayrimüslim sahiplerinin terk ettikleri harap apartmanların olduğu eski mahallelerdir. Mevlüt, kara kitabın galibi gibi, bu karanlık sokaklara adımlar yıllar boyunca. Galip, kayıp karısı rüyayı arayan bir roman yaratığıdır. İstanbul ise baştan ayağa simgesel okumalara açık bir metindir. Kara kitapta türlü edebi deneylerin oyun sahasına dönüşen İstanbul, artık biz okurların yaşadığı gerçek şehir değil, varoluşumuzun bir temsili, yazarı tarafından çizilmiş bir resmidir. Kafamda bir tuhaflık romanı ise, kara kitabın aksine roman olduğunu hiç saklamaz en başından neredeyse belgesel bir roman içinde olduğumuz izlenimini yaratacak biçimde seçilmiştir. Roman sonuna kadar bu belgesel olma iddiasını da sürdürür. İstanbul'un sokaklarında midyecilikten, yoğurtçuluğa, çeşitli alanlarda seyyar satıcılık yapan insanların üretim süreçlerinden, Gazi Mahallesi'nin kuruluşuna... Din, dini pratiklerin gündelik yaşamının sürdürülmesinde nasıl bir dayanışma ve sosyal kimlik işlevi yüklendiğinden, askeri derbenin etkilerine, görücü usulüyle evliliğin yazılı olmayan kurallarından, kaçak elektrik kullanımının nasıl gizli bir ekonomi oluşturduğuna ilişkin son derece ayrıntılı bir panorama sunar. Tüm ülkenin kapsamlı bir resmini çizme iddiasındaki romanlar, Nazım Hikmet'in memleketimden insan manzaralarından beri yazarı için birer opus magnumdur. Örneğin, Yakın zamandaki en yetkin örneği Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihidir. 2009 yılında yayınlanan roman, 300'den fazla karakter üzerinden 100 yıllık zaman diliminde Balkanlardan Kafkasya'ya uzanan coğrafyadaki insan hikayelerini bir akıl hastanesi binası merkezinde anlatır. Bu romanın da uzun ve ironik başlığı eski romanları çağrıştırır ve bu romanın da sonunda Bir Kişi ve Olay indeksi bulunur. Kafamda bir tuhaflık romanının anlatımı sadece üçüncü tekil kişi bakış açısıyla sınırlı tutulmaz. Ana karakter olan mevbudu çevreleyen kişiler yeri geldiğinde mikrofon uzatılmış gibi söz alıp hikaye hakkında yorumlarda bulunur. Sahneler anlatırlar. Bu noktada çoklu bakış açısından hikayenin anlatıldığı söylenebilir. Ancak bu farklı karakterlerin bakış açıları gerçekçi bir romanda beklediğimiz şekilde o kişilerin dilleriyle farklılaştırılmaz. Oysa gerçekçi bir anlatıda farklı kişiler farklı dillerde kendilerini ve hikayeleri ifade etmek durumundadırlar. Örneğin yazar Sessiz Ev adlı romanında her bölümü farklı roman kişilerine ayırır. Her birinin kendi duygu ve düşünce dünyalarını kişilerin kendi dillerinden anlatır. Buna karşı Benim Adım Kırmızı romanında gerek nakajlar, gerek Meddah'ın konuşturduğu resimler hepsi aynı dilde yazılmıştır. Benim Adım Kırmızı, dünyanın iki boyutlu temsili olan minyatür resim sanatını merkeze alan bir roman olduğu için bu anlatım tekniği adeta minyatürün roman dilindeki karşılığı gibi bir etki yaratır. Kafamda bir tuhaflık, bu anlamda sessiz evden daha çok Benim Adım Kırmızı'nın tekniğine yakın görünüyor. Zaten girişte de bu romanın Mevlüt Karataş'ın maceralarının pek çok kişinin gözünden anlatılmış bir resmi olduğu vurgulanır. Pek çok kişinin gözünden anlatılma meselesi, Biraz da üzerinde durmak gereken bir konu. Çünkü bu kişiler her ne kadar gerçek insanlar gibi bir gazeteciye bilgi verir gibi konuşuyor görünseler de aslında birer roman kişisi olduklarının farkındalar. Bu sürekli gözümüze sokulan bir durum değil. Ama zaman zaman hikayenin önüne geçiyor. Örneğin sevdiği kız Samiha bir taksiyle evden kaçarken Süleyman şöyle konuşuyor. Samiha şerefli kızdır. Az sonra taksiden atlar. Daha kaçmadı. Kaçırılmadı. Dönecektir. Sakın yanlış anlamayın, lütfen yazmayın. Ve yazarak olayı büyütmeyin dedim. Şerefli bir kızı lekelemeyin. Uzaktan siyah arabanın gittiğini gördüm ama yetişemedim. Torpido gözüne uzandım, kırık kale tabancayı çıkardım ve havada iki eli ateş ettim. Yazmayın çünkü kaçtığı doğru değil, yanlış anlaşılacak. Şimdi de Yüzyılbaşı İngiliz bestecisi Gerald Raphael Finzi'nin 31 Ops 31 klarnet konçertosunu dinliyoruz. İlbalo, Hachaturyan'ın 1941 tarihli bir eseri. Daha sonra 44'te 5 bölüm halinde yenilemiş bu senfonik çalışmayı. Birinci bölümü Waltz, ikinci bölümü Nocturne, üçüncüsü Mazurka, dördüncüsü Romans ve beşincisi Galop. Şimdi dinlemekte olduğumuz bölüm Nocturne. Samiha'nın ee, kaçışının Süleyman ağzından aktarılmasından sonraki paragrafta ise "Hayır, doğru anlıyorlar. Kaçtım" diyerek kendi açısından olayları anlatır, yazdırır ya da daha önceki romanlarında da metakurmacanın olanaklarını çeşitli şekillerde kullanarak yarattığı dünyanın daha hakiki olarak görünmesini sağlayan Pamuk, yeni romanlar yazdıkça sadece bu tekniği kullanarak romanına bir derinlik katmakla kalmıyor, aynı zamanda bu romanları bir başka alemde devam eden süreklilik kazandırıyor. Bu Pamuk'un ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları ile açılan alemdir. Sessiz Evin, Karın, Masumiyet Müzesi'nin karakterleri de o dünyanın bir köşesinde yaşarlar. Hatta Beyaz Kale bile Sessiz Evin karakterlerinden birinin yaptığı bir çeviridir. Kafamda bir tuhaflık romanı da bu evrende geçer. Bu romanda iki evreni birbirine bağlayan figür, Kara Kitab'ın karakterlerinden biri olan Celal Salik'tir. Gerçi Celal, Kara Kitab içinde sadece gazete yazılarıyla ile görünür. Kafamda bir tuhaflık romanının geçtiği dünyada, Celal Salik ünlü bir gazetecidir ve ölümü 70'li yılların terör olaylarından biri olarak anılır. Oysa biz kara kitap okurları bunun salt bir siyasi suikast olmadığını pek âlâ biliriz ve bu şekilde bir bağlantının kafamda bir tuhaflık romanını nereye götüreceğini merak ederiz. Meta kavramını Türkçe'de üst kurmaca olarak kullananlar çoğunlukta. Meta ön ekinin Türkçe olmaması nedeniyle böyle bir tercih yapılıyor. Oysa meta ön ekinin sonrasında ötesinde gelişme, karmaşıklaşma, dönüşme ve daha açıklayıcı, kapsayıcı, aşan anlamları var. Dolayısıyla meta kurmaca, kurmacanın ötesindedir. Kurmacaya referans veren yapısıyla kurmacadan sonra gelmektedir. Kurmacanın daha gelişmiş bir halidir. Bu yapısıyla kurmacayı açıklayarak aşar, dolayısıyla bu kavramı üst kurmaca diye çevirmek neredeyse Meta kurmacayı basit bir çerçeve hikaye tekniğine indirgemektir ki... ...kimi zaman çerçeve hikayeler gerçekten de kurmacanın meta kurmacaya dönüşmesine hizmet ederler. Ancak bu romanda da görüldüğü gibi burada meta kurmacanın çerçeve olma gibi bu özelliği yok. Peki o halde neden böyle bir teknik kullanılmış? İlk akla gelen hakikilik kaygısı. Çünkü tüm iyi yazarlar bilirler ki ne kadar iyi yazarlarsa yazsınlar, ne kadar büyük bir dünya kurarlarsa kursunlar... Roman en nihayetinde kurmaca bir yapıttır, hakikatin kendisi değildir, varabileceği en üst nokta belki de hakikate dair hakiki bir şeyler söylemektir. Gerçeklikle temsili arasında aşılmaz bir mesafe vardır. Bu dil ile dünya arasındaki kapanmayacak uçurumun bir başka ifadesidir. Bu yarılma sadece insan ile doğayı ayırmakla kalmaz... İnsanı diğer insanlarla, hatta insanı kendisiyle de ayırır. Mevlüt bu ayrılma hissini hayatının çeşitli dönemeşlerinde hisseden ve sahip olduğu düşünsel araçlarla bu hislerle bir anlam veremeyen, bu yüzden de bu durumu bir tuhaflık olarak tanımlayan bir karakterdir. Yanlış anlaşılmasın, eğitimsiz bir insan olduğu için değildir bu zafiyetin nedeni. Aslında son derece entelektüel bir karakter olan Kara Kitab'ın galibi de, Masumiyet Müzesi'nin Kemal'i de hatta bizzat İstanbul'un kahramanı Orhan Pamuk'un kendisi de an gelir bu uçurum karşısında çaresiz kalır. Zaten romanlarının esrarı da bu çaresizlik anlarında gizlidir. ''Kafamda bir tuhaflık var'' dedi Mevlut. ''Ne yapsam bu alemde yapayalnız hissediyorum kendimi.'' Mevlut'u saran manzara karanlık şehirdir. Pamuk'un diğer romanlarında olduğu gibi şehir, karakterleri kuşatan, onun varoluşunu belirleyen en temel unsurdur. Şimdi Gabriel Fore'nin ağıtı başlıyor. Gabriel Fore Fransızların Schumann'ı denilen ünlü bir Fransız bestecisi. Bana sorarsanız bu ağıtta bilinen requiemlerden en acıklı olanı ama bir şekilde tarihte kendine yeterli önem atfedilmemiş. Duygusal yoğunluğu hafif bulunmuştur. İstanbul bir köy değildi diye devam ediyor Ham Pamuk kitabında şehirde tanımadığı bir kadını takip ettiğini sandığın kişi aslında Mevlüt gibi kafasında önemli düşünceler taşıyan ve ileride büyük işler başaracak biri de çıkabilirdi. İnsan şehirde kalabalık içinde yalnız olabilir ve şehri şehir yapan şey de zaten kalabalık içinde insanın kafasındaki tuhaflığı saklayabilme imkanıydı. Bu bireyin tanımıdır. İnsanın tek başına kalabilmesi, kendini bir kişi olarak deneyimleyebilmesi, alemde yapayalnız olması onu birey yapar ve bu başlı başına tuhaf bir durumdur. İnsanın kendi üzerine düşünmesi, kendi içine bakması, kendilik bilincini kazanması onu düşünümsel bir deneyime hazırlar. Bir başka deyişle de kendi üzerine düşünürken bu düşünme işleminin tuhaflığının farkına varır. Bunun edebiyattaki karşılığı metakurmaca yapılarda bulunabilir. Çünkü nihai olarak varılacak noktada birey, kendi hikayesinin bir kahramanı olduğunun farkındadır. Hiçbir şey yapmadan sokaklarda dolaşsa bile, hikayesinin evrenini attığı adımlarla kurduğunun farkındadır ve bundan, Varoluşsal bir coşku duyar. Kafamda bir tuhaflıkta karakterlerin salt var oldukları için haz duyduklarına tanık oluruz. Ancak var olmaktan duyulan coşku kötü ikizinde beraberinde getirir. Yok olma endişesi. Değişimin yarattığı hüzün, değişim, dönüşüm elbette bir imkandır ama aynı zamanda bir tehdittir. Kişiyi adım adım sona doğru götürür. Salt bu düşüncenin bile insanı ürperten bir yanı vardır. Mevlüt'ün içinde bulunduğu manzara ise son 50 yılın İstanbul'udur. Bu yarım yüzyıllık sürede şehir kadim zamanlardan bu yana en büyük ve kökten değişimi yaşamıştır. Ancak insan içinde yaşarken zamanın geçişini kolaylıkla kavrayamaz. Belki Mevlüt gibi bu değişimi zaman zaman fark eder, ve şaşırır. Hayatın kendiliğinden verdiği bu nimetleri hiç sorgulamadan şükranla kabul ettiği bu yıllarda mevlut zamanın ağır ağır akışını, bazı ağaçların kuruyuşunu, bazı ahşap binaların birden yok oluşunu, çocukların futbol oynadığı, satıcıların ve işsizlerin öğle uykusuna yattığı boş arsalara 6-7 katlı binalar dikildiğini, sokaklara daha büyük reklam panoları ve afişler asıldığını, tıpkı mevsimlerin geçişi, yaprakların sararıp dökülüşü gibi ancak belli belirsiz fark ederdi. Belirsizlik. Sınırların eriyip karışması bu romanın izleklerinden biri. Örneğin Mevlut'un bir tutku haline getirdiği Boza'nın kendisi bu belirsizliğin maddeleşmiş hali. Roman boyunca sorulan bir soru. Boza alkollü bir içki mi? Yani içilmesi inançlı bir Müslüman için günah olan bir içecek mi? Yoksa bu coğrafyaya özgü, korunması gereken kültürel bir miras mı? İçindeki belirsiz alkol miktarı bozayı gizemli bir hale getirir. Sadece alkollü olup olmaması değil, iyi bozanın ekşimi, tatlı mı olduğu da tartışma konusudur. Tartışmasız kabul edilen tek gerçek, bozayı bir takım yanık sesli, yalnız adamların gece karanlık sokaklarda bağırarak sattığıdır. Mevlüt yıllar boyunca onu çokça görmezden gelen, ama bazen de saldıran şeytani köpek çetelerinin arasından geçerek boza satmaya, o uzun yürüyüşüne devam eder. Varılacak hedefin değil, yolculuğun dönüştürücü ve eriştirici olduğunu söyleyen mistik öğretilere uygun bir şekilde aydınlanır. Yarı karanlık sokaklara doğru boza diye bağırırken, yalnız perdeleri çekili pencerelere, sıvasız boyasız duvarlara, köşelere gizlendiğini sezdiği şeytani köpeklere ve pencerelerinin arkasındaki ailelere değil, kafasının içindeki aleme de seslendiğini hissederdi. Çünkü boza diye bağırırken kafasındaki resimlerin, resimli romanlardaki konuşma balonları gibi sanki ağzından çıkıp yorgun sokaklara bulut gibi karıştığını hissediyordu. Çünkü kelimeler şeylerdi. Şeylerin her biri de bir resim. Geceleri boza satarken yürüdüğü sokakta kafasının içindeki alemin artık tek bir bütün olduğunu seziyordu. Bu sarsıcı bilgi bazen Mevluta kendi keşfiymiş ya da Allah'ın yalnızca Mevluta bahsettiği özel bir ışık, bir nur gibi gelirdi. Mevlüt büfeden kafası karışık olarak çıktığı akşamlarda boza satarak yürürken içindeki dünyayı şehrin gölgeleri içinde keşfederdi. Kelimeler, şeyler ve resimler arasında kurulan bu ilişki kara kitapta hurufilik öğretisi üzerinden anlatılır. Çünkü harflerin bir araya gelerek yüz resimlerine dönüşmesi, anlamın bu biçimde ortaya çıkması pamuğun sanatsal arzularından biriyle çakışır. Resmetmek. Mevlut ancak şehrin içinde durmaksızın yürüyerek, o karanlık sokaklarla bir bitmeyen bir hac yolculuğu yaparak bu başka dünyayı keşfeder. Güzel yüzlü Mevlut'un saflığını kaybetmemesini sağlayan da bu yürüyüştür. Haksızlıklara uğrasa da, kandırılsa da, çevresini ahlaksız insanlar sarsa da, tüm bunların arasından yürüyüp gider. Bu saflığı sağlayan şey, Allah inancı ya da dini imadetlerini yerine getirmesi değil, Tam tersine, ne olduğu belirsiz bir içeceği yine karanlık, tekinsiz sokaklarda satmak için çıktığı yolculuktur. Bu yolculuğun hiçbir amacı yoktur kendinden başka. Bu nedenle de kara kitabın galibinden bir adım ileri de başlar Mevlüt. Galip kaybolan karısını ve onunla birlikte ortadan kaybolduğuna inandığı Celal'in peşinden gider. En azından yolculuğun başlangıç noktasını bu motif oluşturur. Mevlüt'ün ise durumu farklıdır. Aşk konusunda yenilgiyi en başından kabul etmiştir, Yenilgi demek ne derece doğru, bu da ayrıca tartışılabilir. Uzaktan hayal meyal gördüğü bir kıza vurulan Mevlut, arkadaşı Ferhat'ın cesaretlendirmesi ve yardımlarıyla aşk mektupları yazar. Kimi zaman aşk mektuplarının nasıl yazıldığını anlatan kitaplardan kopya edilen cümlelerle oluşturulan bu mektuplar, uzaktaki hayal edilen sevgiliden daha gerçektir. Hatta tek gerçektir. Mektupları alan Raya ise, bu mektupların aslında kendisinden çok daha güzel olan kız kardeşi Samiha'ya yazıldığını bilmez. Bir süre sonra Mevlut'la kaçmaya karar verir. Mevlut kaçırdığı gece Raya'nın o Raya olmadığını anlar. Üstelik bu gerçeğin farkına vardığında o aslında adını bile bilmemektedir. Mevlut'u ilginç kılan bu durumu fark etmemiş gibi yaparak Raya ile mutlu olmayı seçmesidir. Belki de Mevlut'u birey yapan Tam da bu seçimi yapıp uygulayabilmesidir. Mevlüt bu gerçeği anlamamış gibi yapmaya karar verir ve kendine bir hayat kurar. Üstelik mutlu da olur. Tabi tüm bu karışıklığın arkasında Raya'yı kaçırmasına yardım eden aslında Samiha'ya göz koymuş olan Süleyman vardır. Yani hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin gerçek nedenleri ve sonuçları vardır. Raya farkında olmadan Samiha'nın yerine geçer. Yerine geçme pamuğun daha önce de değindiği temalardan biridir. Bir başkası olma arzusu Beyaz Kale'de Köle Efendi diyalektiği üzerinden Kara Kitap'ta ise Galip'in mistik yolculuğuyla yeni hayatta kayıp bir metnin aranış macerası içinde anlatılırken kahramanlar yer değiştirir, birbirlerinin yerine geçer hatta birbirinin temsili haline gelirler. Üstelik bu yer değiştirme arzusu Doğu Batı meselesi üzerinden bir kültürün diğer kültüre dönüşümüyle üst üste bindirildiği için Verimli bir düşünce deneyi yapmaya zemin hazırlar. Kısacası yerine geçme çok çeşitli düzlemlerde araştırılır Pamuk'un romanlarında. Kafamda bir tuhaflıkta da yerine geçmeler tekrarlanarak başka bir boyuta taşınır. Sadece Râia ile Samia yer değiştirmez. Aynı zamanda Sâmi kaçıran Ferhat da Mevlüt ile yer değiştirmiş olur. Hem Ferhat zaman zaman kalemi Mevlut'un elinden alıp Samiha'ya niyet edilerek yazılan mektupları bizzat yazan kişidir. Bu noktada roman ilginç bir şekilde makas değiştirir. Ferhat Samiha'yı kaçırır ve Mevlut'un yerine onun ağzından mektuplar yazdığı kızla evlenir. Raya Samiha'ya yer değiştirmesi Mevlut-Ferhat yer değiştirmesiyle tamamlanır. Üstelik bu dörtlü boza dükkanında bir araya gelir. Aynalardan birbirini izleyen Mevlüt Samiha ikilisinin yaşadığı romantik gerilim... ...bu hikayenin ana eksenlerinden birini oluştururken... ...Ferhat da gitgide tekinsiz bir karaktere evrilir. Ferhat neredeyse kara kitabın küçük bir parodisini canlandırır. Dinleyeceğimiz son parça Vivaldi'nin Violin Konçertosu... ...Si Majör 2. ve 3. bölümler. Orhan Pamuk'un kafamda bir tuhaflığın e, katmanlarını keşfederken... Murat Gülsoy'un yazısını bir sonraki programda bitireceğiz ve ardından Doğan hızlanınkini ondan sonra da Semih Gümüş'ünkini okuyacağız. Bir sonraki Sesler ve Renkler'de görüşmek üzere, hoşçakalın.